Économie écologique. Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. İyi günler değerli Açık Radyo 94.9 dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programına daha sizlerle birlikteyiz Açık Radyoda. Bugün stüdyoda program ortaklarımız Serkan Ocak, Barış Kençer Baykan ve Pelin Cengiz bulunmuyor. Ben Deniz Mahir Ilgaz başında yalnızım. Ancak bir konuğum var. Avukat Arif Ali Cang'ı bizlerle birlikte telefon bağlantısı yoluyla katılıyor. Ve kendisiyle geçtiğimiz hafta Brüksel'de gerçekleştirilen epey önemli bir toplantıyı ve bu toplantıda konuşulanları biraz ele alacağız. Türkiye gündemi malum her zamanki gibi meşgul ve bu önemli toplantılar maalesef bu gündemi aşamıyor zaman zaman ama aşması gerekir. Zira hem bizi hem Türkiye'nin giderek kaybolmakta olan Avrupa vizyonunu da ilgilendiriyor konuşulanlar. Ee, sanıyorum şimdi e, Arif Ali Cang'ı hattımızda kısa bir tanıtımını yapalım. Kendisinin gerçeği ekoloji mücadelesine biraz bilenler Türkiye'de ismine aşinadır. Arif Ali Cang'ı avukat e, ve e, ekoloji mücadelesinin en önde gelen isimlerinden bir tanesi Türkiye'de. E, merhabalar, hoş geldiniz programımıza Arif Ali. Merhaba, iyi yayınlar ediyorum. Teşekkür ederiz. E, programın başında da e, dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Bugün e, aslında ele almak istediğimiz konu biraz e, belki Türkiye gündeminin dışına çıkıp, e, malum gündemin dışına çıkıp, e, geçtiğimiz hafta e, Avrupa Parlamentosunda e, gerçekleştirilen Türkiye'de çevre adaleti toplantısı. E, siz de sanıyorum e, doğrudan katılım e, şansı buldunuz, fırsatı buldunuz bu toplantıya. Ve epey ilginç oturumlar da yapıldı. E, bu oturumlardan e, bir tanesi de e, Türkiye'deki mega projelerle ilgiliydi. E, biraz genel olarak aslında e, bu toplantıyı, toplantının amacını e, katılan kesimler hakkında bilgi vermemiz mümkün müdür acaba? Şimdi toplantıyı organize eden Avrupa Yeşilleri ve İzmir Löl Vakfı İstanbul'da Büyüksel Temsilciliği e, Toplantıdan sonra buluşmadan sonra e, tespit edebildiğimiz kadarıyla Avrupa Yeşilleri bu dönemde e, Türkiye'nin Algo Birliği ile ilişkilerinde Şehri aslında tekrar canlandırılması yönde bir hamle yapma e, düşüncesiyle organize edilmiş İyi de oldu çünkü e, bir anlamda Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda Avrupa dan Türkiye'nin Türkiye'ye nasıl bakıldığı, Türkiye gerçeklerini ne, ne kadar uzak olduklarına gözlemledik ki. E, sanıyorum e, bundan sonraki süreçte e, Türkiye'den e, gerçek bilgilerimiz gerçek. E, olguların aktarılması Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkinin daha sahici olmasını sağlayacak. Buna da ihtiyacımız var. E, toplantıda e, toplantıya katılımcılar e, çoğunlukla e, mega projelerle ve Türkiye ekoloji hareketiyle ilgili olan insanlar e, ve e, toplantı sırasında e, mega projeler mega projelerin e, ekolojik yaratacağı ekolojik tahribat Eko, mega projeler ve ekonomi politik, politik ekonominin e, bağlantısı yani kapitalizmin bağlantısı e, ardından demokrasi sorunu e, çevre etki değerlendirme süreçleri halkın katılımı sorunu e, acere kamulaştırma gibi e, savaş konunun uygulamalar e, çokça tartışıldı açıldı. E, gözlemlediğim kadarıyla e, Avrupa Komisyonu'nun Komisyondaki bürokratlar Türkiye için rapor düzenleyen bürokratlar ve e, Avrupa Parlamentosundaki tüm parti e, e, görevli olan gölge bürokratlar yani göğer apostürler, e, gelişmeleri çok doğru okuyamıyorlar çünkü bunun birkaç e, bir tanesi e, Türkiye'deki, şu anda Türkiye'nin bulunduğu konu, Suriye iç savaşının yarattığı mülteci krizi, mülteci krizinin e, yarattığı Avrupa'nın ya bir korku. Diğer yandan e, yaşadığımız e, savaş hali, ciddi anlamda Avrupa'da kaygı yaratmış ve bazı esnekleri göz arz etme ya görmezden gelme veya bilmeme halini yaratmış. Bunun içinde evet. ekoloji sorunları da var. Ee, bütün toplantı, toplantı boyunca gerek Avrupa Parlamentosu'ndaki e, Düzenlenen iki oturum Gerekse e, Bürokratlar Avrupa Komisyonu Bürokratları Ve Avrupa Parlamentosu'ndaki Bütün siyasi partilerin e, Gölge raporları olarak alınmalı Türkiye'de ilişkin raporu hazırlayan e, Parlamenterle yaptığımız görüşmede Gerekse Sivil evet, toplum örgütleniciyle görüşemizde bu sonuca vardı. Evet, bu da aslında epey ilginç bir sonuç çünkü hani e, başta komisyondaki Türkiye masasından katılan e, bürokratlar olmak üzere e, yıllık olarak e, Türkiye ile ilgili ilerleme raporları hazırlamakta yükümlüler ve e, bu yükümlülüklerini yere yerine getirirken de sadece e, devlet yetkilileriyle veya bakanlık görevlileriyle değil sivil toplumla. Da sürekli iletişim halinde olmak durumdalar. E, dolayısıyla eğer sizin dediğiniz gibi e, arada bir okumada göz ardı etme durumu veya e, doğru okuyamama durumu varsa durum gerçekten epey e, vahim Türkiye'nin de Avrupa ile olan e, ilişkileri açısından diyelim. Ee, bir yandan da e, çevre faslının e, artık ta açılması 2006'ya kadar giden çevre faslının e, <gülüyor> yeniden canlandırılması söz konusu üzerine 10 geçen bir fasıl 10 yıl geçen bir fasıl söz konusu olduğu için e, zaten içindeki birçok e, mütesabat parçası da e, kendisi bir e, değişime uğruyor yani Türkiye uyum sağladığı mütesabat alanlarında bile aslında uyumunu yitirme noktasında belki biraz e, diyebiliriz bu noktadan hareketle özellikle mega projeler konusunda Arif Bey, ee, Avrupa'nın desteklediği mega projeler konusu da gündeme geldi mi? Avrupa Birliği'nin özellikle katılım öncesi fonlar yoluyla desteklediği mega projeler bunun e, etkisi bu konu tartışıldı ee, evet, mı? Evet geldi. Ee, Sizinle söylediğiniz gibi e, neredeyse 10 yıla yakın e, süredir açık olan bir çevre var. Yani e, şey olarak, e, Kurken başlatılan başlatma tarihi başlatma tarihi 2009 hı hı. 2007 yıldır açık olan bu dosya ama bir ilerleme kaydedilmiş değil. biz her oturumda, her görüşmede Şeref Hastanın hayata geçirilmesi, canlandırılması tekrar ele alınması gerektiğini vurguladığımız zaman aldığımız yanıtlar çok ilginçti. Örneğin en Çarpıcı, en dürüst e, diyebileceğim bilgileri İngilizce Demokrat Parti'nin e, parlamenteri verdi. Türkiye gölge raporatörü. E, biliyorsunuz, İngilizce Demokratlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, üyeliğine en sert karşı çıkan grup. E, şöyle evet. ifade kullandı. Bugün Türkiye'nin, iltici krizin çözümünde Türkiye Avrupa'nın ihtiyacı var. Biz Avru o nedenle Avrupa, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yakınlaşmasını destekliyoruz. Bu ilginç bir e, politika değişikliği aslında, internette muhtarsından. Biz Türkiye'yi de Avrupa Birliği'ne üyeliğini destekliyor musunuz, Türkiye? Nin? Hayır. desteklemiyoruz. Yani şimdiye ee, kadar. Ama bu e, Türkiye'ye ihtiyacımız var. Yani bir anlamda Türkiye'nin şu anki büyüklendi rollerine göre bir değer biçiliyor, bir rol biçiliyor. Yani. E, Çevre pahsıya geçtiğinde şunu ifade etti. Çok dürüstçe bir sözü bu. Biz şu anda çevre pahsının e, lafayı gelmiyoruz. E, çünkü e, Avrupa'nın, e, Rusya'nın enerji ba Rusya olan enerji bağımında kurtulması gerekir. E, önümüzdeki süre içinde Türkiye'ye e, enerji yatırımları, Avrupa'nın enerji ile ilişkin anlaşmaları olacak dedi ki, bu e, çok çarpıcı. Yani e, Türkiye anlaşıldığı kadarıyla Avrupa'nın e, Rusya ya olan enerji bağımlılığını e, Avrupa Avrupa'yı kurtarmak isterken başka enerji e, e, kaynakları açısından bir koridor görevi yapacak veya bir e, yardımcı görevi senedir ki bu da çevreyle, ekolojiyle çelişen bir durum olduğu için Hı. çevre kahısının gündeme gelmesi söz konusu değil. Durun bakalım gibi bir yaklaşım içindeki bu aynı zamanda Avrupa Birliği'nin İstiletir, Mega proje yaklaşımının da bir itirafını istediğinde Mega Proje dediğimiz zaman örneğin 3. Hava, havalimanı 3. Boğaz Köprüsü en çarpıcı olarak Akku Ünlüklü'nün santralı gibi bu, bu yatırımlar üzerine durduğumuz zamanda aslında Avrupa Birliği'nin yaklaşımının e, ...karyetinin işte e, ...temiz olmadığını görüyoruz. Çünkü e, Avrupa Birliği... E, komisyondan, e, ...komisyondan... ...bürokratın yaptığı sunuma göre... E, ...Avrupa Komisyon'un... ...Avrupa Birliği... E, Birliği doğrudan giden fonlarda... E, ...bakıyoruz... ...transport... ...yani ulaşıma ilişkin... ...yatırımlara verilen bir fon var. Evet. E, enerji yatırımlarına verilen fon var... Yani siz Türkiye'deki e, ulaşımla ilişim yatırımları, enerji ilişim yatırımları destekliyor musunuz dediğimiz zaman e, biraz ha, bu destekliği bir şekilde e, bizim yaptığımız e, e, fon yardımları bir e, yatırımın gerçekleştirecek miktarda değil. Sadece sektif ve danışmanlık anlamında bunu veriyoruz şekilde haksızlığa yaklaşım var. Bunun ardından yapılan e, Avrupa e, Kalkınma Bankası'nın verdiği kredi yapılan sonunda ise görüyoruz ki Avrupa Kalkınma Bankası tamamen bir ticari e, bir e, işletimlik mantığıyla e, veri, kredi verici olan yatırımlar ekolojiye ilişkin e, yaratacağı tahribatları falan dikkate almadan veya demokrasiyle olan e, sorununu dikkate almadan. Ee, rahatlıkla kredi verebiliyor ee, ve bu krediler bu kredilerle bizim burada Türkiye'de uğraştığımız karşı çıktığımız projeler ve ciddi bir finansal destek sağlanıyor. Yani e Anladığım kadarıyla kısaca özetleyecek olursak bir Hristiyan demokratlarda bir fabrika ayarlarına geri dönüş var. Soğuk savaş döneminde de Türkiye'nin güvenlik faydası nedeniyle desteklenmesi gerektiğini söylüyorlardı. Şimdi de mülteci meselesindeki kritik konumu dolayısıyla üyelik hariç Türkiye'nin desteklenmesi savunuluyor. O çok şaşırtıcı değil aslında tarihsel duruşlarına baktığımız zaman. E, ama öte yandan e, bir de şöyle bir yaklaşım görüyoruz. E, Avrupa'nın enerji meselesindeki önceliği Avrupa için enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Dolayısıyla Türkiye üzerinden Rusya'ya bağımlılığı azaltacak her türlü alternatif e, enerji aktarım projesi destekleniyor. Bir ikincisi e, yine Avrupa ulaşım ağının e, kuvvetlendirilmesi. E, ve bu kapsamda e, yapılan çalışmalarda e, Türkiye'nin içindeki ekolojik yıkım pek göz önüne alınmıyor anladığımız kadarıyla doğru mudur? Doğrudur. Bu da e, bunun e, göze almaması aslında biraz da e, bizim Türkiye'nin yürütülen bizlerin, bu işin e, bir uğraşan istiharçıların, politikacıların aslında bu bizleriyle Avrupa Parlamentosu'yla durumdayı ve de zayıf olduğunu gösteriyor. Çünkü hı hı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ilişki kurarken e, ya resmi kurumlarla, bakanlıklarla ilişki kuruyor ya da bakanlıkların öngördüğü sivil toplum sivil toplum kulükteleri ilişki ki onların gerçek anlamda bir sivil hareket olmadıkları veya gerçek anlamda ekolojiye ilişkin mücadele yöntem olmadı hep her biliyoruz zaten. Bizim burada eksik bıraktığımız doğrudan ilişki kanallarını açamamışız veya var varlığa işebilmemişiz şirkin, gözüküyoruz. Gözüküyor. Çünkü Evet, sivil bir örgütü temsilcileriyle yaptığımız görüşmede de gerçekten Türkiye'deki ekoloji hareketinden Türkiye'deki ekoloji hükümden bir haber durumdalar. Onlar sadece bir network ağı kurmakla meşguller. Network ağı üzerinden e, Avrupa Birliği'nin e, çevre e, yasalarını e, tartışmak, e, yakınlaşma yakınlaşma kapsamındaki şimdi genişleme demiyorlar, artık yakınlaşma diyorlar. Hı hı. Ülkelerin çevre mevzuatını değerlendirmek bir alışverişi gibi işlerle uğraşıyorlar veya dünya su gününü çevre gününü kutlamakla meşguller. Türkiye'deki hayatın dayattığı e, çevre hareketi, ekoloji hareketi <gülüyor> belki bu, bu aşamadan sonra düşen en büyük görevlerden bir tanesi e, bizim oradaki e, yandaşlarımızda dostlarımızla bizim bize hareket olan ekoloji hareketinden e, insanlarla yeşillerle bir bağ kurmamız gerekiyor. Doğrudan bağ kurmamız gerekiyor. Bu toplantı, bu buluşma belki bunun bir başlangıcı olur diye umut ediyorum ben. Çünkü bunu yapmak zorundayız. Bu çemberin içinde olacağız veya de şimdi olacağız. Eğer Avrupa Birliği çemberin içinde yer alacaksak oraya doğru bilginin gitmesini sağlamamız lazım. Oradan doğru bilginin gelmesini sağlamamız gerekiyor ve Yanlış gidem, yanlış olanları eleştirmemiz, tartışmamız, müzakere yapmamız gerekiyor biliyorsunuz Avrupa'da. İşler böyle yürüyor, tartışarak, müzakere ederek, etkileyerek, lobi faaliyeti yaparak yürütülüyor. Biz onları ne yazık ki kendi burada kendi dertlerimizle uğraşırken... Göz ardı etmişiz her yani. günü, Ve şey yapmışız, ıskalamış vaziyetteyiz. Bunu gündeme getirelim. Hı hı. Peki, eğer Türkiye'deki sivil toplum biraz daha e, buradaki gündelik, e, hayati gerçeği e, itiraf etmemiz gerekir. Hayati e, gündemin e, ötesine bakıp da e, Avrupa'daki e, potansiyel ortaklarla beraber çalışabilirse biraz gündemin değiştirilmesine... E, en azından o yola girilmesini sağlanabilir anladığımız kadarıyla bu toplantının çıktısı ama şu anda Avrupa'da hem bürokrasi seviyesinde hem parlamenterler seviyesinde hem de sivil toplum seviyesinde odak Türkiye'deki çevre sorunları, ekoloji sorunları kesinlikle değil. Değil, şu anda mülteci e, sorunu hı hı. Ve, ve Türkiye bu konuda stratejik rol biçildiği söyleniyor. E, terörle mücadele sanıyorum terörle mücadele derken işitle mücadele e, bahsediyorlar <gülüyor> Ona, onun için bir rol biçiyor ve önceliklerin bu olduğunu açıkça itiraf ediyorlar yani şu anda gördüğüm kadarıyla e, parlamentodaki sosyalist kurumdan e, liberalinde erişen demokrasilere kadar sosyal demokrasilere de, her biriyle de diyoruz çünkü yani, her birisinin gündemi bununla e, meşgul ekoloji, geçir politikalar dediğimiz zaman onu yeşilde, onu, o konuda Yeşiller ilgileniyor diye Yeşiller'e patatıyorlar Yeşiller Partisi'nin de Yeşil, Avrupa Yeşilleri'nin de etkisi, Türkiye'ye ilişkisi iletişimiyle doğru orantılı. Eğer can yakıcı, savaş gibi mülteci krizi gibi bugün için can yakıcı sorunlardan sorunların yanı sıra ekolojiyle gündüz bu durum bize getirebilirsek bu bağ kurabilirsek, bu hem bizim ülkemizde için bir geleceği açısından önemli olacak ülkemizin ekolojisi açısından önemli olacak, hem de Avrupa'nın geleceği açısından önemli olacak. Çünkü Avrupa'da biliyorsunuz bugün her ülkede, her ülkenin ulusal politikaları da aynı değil. Örneğin aküyönlük der sancağı için, yani bu tartışmasında ben şöyle bir duyuruyordum: Aküyöyle ilişkin Avrupa'nın şu ana kadar bir desteği gözükmüyor. Ancak Çin'opta Fransa ortak konumunda e, nükleer santri yapacak ortaklardan bir tanesi e, kendisi kredini sağlayacak bu nasıl iştir? Yani biz e, Avrupa Birliği ile kurarken Fransa'nın bu sonu nasıl değerlendireceğiz dediğimiz zaman o Fransa'nın ulusal politikası biz destekleniyoruz ama e, değiştirme şansımız yok Türkiye'nin nükleer politikası sizin sorununuz şeklinde bir yanıtla karşılaştık. Yani Fransa'da Fransa hala nitelikte santral yanlışysa, buraya için yatırım yapma telaşındaysa, bu işbirliğinin yapacağımız işbirliğinin. Sadece Türkiye açısından değil Avrupa'nın vereceği açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Peki ee, çok teşekkür ediyoruz. Bir kısaca mülteci meselesi de gündeme geldi ama e, ne çerçevede konuşuldu? Bu işte bir 3 milyar euroluk e, Türkiye'ye verilmesi düşünülen tırnak içinde yardım vardı. Mülteci meselesinin çözümü için Avrupa açısından. İşte bu hala e, bildiğim kadarıyla e, tam olarak kaynağı sağlanamadı, verilemedi. Bu ne kadar gündemde yani mülteci meselesine ilişkin sadece kapıları kapatma dışında bir vizyon söz konusu mu yoksa e, Türkiye'de tutulsun e, Avrupa'ya girmesin e, yeterli noktasına mı bakılıyor? O pazarlığın içeriği veya pazarlık diyorum gerçekten bir çirkin pazarlık aslında hı hı, çirkin pazarlık evet. o anlaşmanın içeriği ve arka, arka planında anlaşıldığı kadarıyla ülkecilerin Avrupa'ya geçişini engellemek önüne geçmek gibi bir amaç var ve Türkiye bu konuda rol biçilmiş. Biraz Türkiye'de Ege Denizi'nin e, tepki gösterdiğim bir noktada çünkü sanki her şey çok normal bir seyrindeymiş gibi bir e, anlaşmalar uygulanması gerekiyormuş gibi çok e, soğuk, vicdani e, olmayan, vicdani olmayan sözler söylenince siz biliyor musunuz Ege Denizi müsteci haline geldi. Her gün her gün geçmiyor en az 10 kişi edilenizle boğuluyor ee, hangi sorunu çözebildiniz dediğim zaman bu sefer sorumluluğu Türkiye'ye atmaya kalkışlar. Böyle bir anlaşma oldu ve e, parasa yardımı yapılacak e, bu, bu konuda Türkiye'nin gerekli önlemi alması gerekir. Gerekli polisiye ve diğer e, önlemleri insani yardım önlemi alması gerekecek mi Türkiye'ye satılar. Yani şunu görmek gerekiyor. Türkiye yetkililerinin de hükümetinin de bunu görmesi gerekiyor. Yapılan o anlaşma sonucunda bütün misali trajibinin bu yaşanan insanlık dışı olayların mültecilerin elbidenize boğulması yok olması bunun sorumlusu bir süre sonra siyasi sorumluluk anlamında Türkiye yüklenme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ya bu anlaşma nasıl bir anlaşmaysa, bu anlaşmanın yürütülmesinde eğer bir yük paylaşım olacaksa, Türkiye'nin e, bu yükün bir kısmını daha e, Avrupa'ya üstlenmesi gerekiyor. Düşünüyorum. Diğer türlü e, bunun siyasi sorunun altında kalkmak çok zor. ya yani tarihsel ve siyasi sorunun altında çok e, kalkmak çok zor. E, çünkü e, hep yaşıyoruz, her gün yaşıyoruz. E, daha dün gün e, seferi çağırda, e, 90 tane, gördüğünüz 90 tane ülke denizde bu oldu. Ee, bu insanlık e, trajedisi dur demek gerekiyor. Sanıyorum bunun içinde senin dışında hükümetlerin e, yürüttüğü bu soğuk siyasetin dışında e, sivil toplumun, halkın, bireylerin de tepki göstermesi gerekiyor. Buna duyarlı olması gerekiyor. Yoksa evet. e, e, gazde küpüründe, haber küpüründe kalırsa bu işler. Gerçekten Türklerimize bunun hesabını nasıl vereceğiz? Ya bu ciddi yaralar açan bir şey. Bu, bu hmm. dönemde savaşın doğurduğu sonuçlar itibarıyla ciddi yaralar açan bir olay. E, bir bir işini de işin de istikamat lazım, atlamak lazım. Eğer küresel bir, bir, bir endişe olamazsak milyonlar e, iklim mülteci haline gelecek. Şimdi bunu çözemeyen bir Avrupa, Türkiye, dünya siyaseti. İnsanlık. Hikmet e, müşterilerin sorunu nasıl çözdürür? Yani bu da bir uyarı niteliğinde aslında. Ve bir sınav aslında e, değil mi? E, bunu da bence sormak e, gerekiyor. Evet. Peki e, Arif Ali Cang'ı çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız. Bizimle e, hem Avrupa'daki e, mega projeler toplantısına ilişkin bir e, Görüşlerinizi paylaştığınız için, bilgilerinizi paylaştığınız için hem de e, bu son derece hayati mülteci meselesiyle ilgili oradaki vizyon veya vizyon eksikliğini paylaştığınız için e, teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. programımıza. Evet, ben teşekkür ederim. Ee, eğer orada e, yaşananlara orada toplantıdakileri e, bir nefes ol olsun aktarabildiysen ne mutlu bana bir yayını Teşekkür ederim. Evet... E... ...Türkiye'nin Avrupa vizyonu ve Avrupa'nın kendi vizyonu açısından e, biraz hayal kırıklığı yaratan e, bilgileri aktardı bize Arif Ali Cang'ı... ...ama öte yandan e, umutlu olmak için de sebep var. Çünkü orada bu konuyla ilgili ortaklar var e, ve bir şey yapacak olanlar da yine bu ortakların yarattığı kendi aralarındaki sinerji belki... ...kendi aralarındaki çalışmalar, e, böyle temasların başlamış olması... En azından o bakımdan iyi. Ee, devamının gelmesi e, dileğiyle diyelim. Ekonomi ekoloji programının bu haftalık sonuna geldik. Bir parçayla çıkacağız. Arada e, harfayı bölüp parça giremedik ama e, en azından e, şimdi son çıkışımızı parçayla yapabiliriz. Çalacağımız parçada Jefferson Airplane grubunun e, Surrealistic Pillow albümünden gelecek. Bu Surrealistic Pillow, Surrealist Yastık albümü. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Grace Slick'in vokal yaptığı e, ilk albüm Jefferson Airplane'in e, epey e, iyi bir parça dinleyeceğiz. Hemen hemen tüm Jefferson Airplane parçaları gibi. How Do You Feel? Haftaya görüşmek üzere. what I mean. Just look at her hair. And when she speaks, oh, oh, what a pleasant surprise. How do you feel? Just look at her smile. Do you see what I Stay, just stay for one How do you feel? When I meet a girl like that I don't know what to say bye, bye, bye. But to greet a girl like that Rides up my day her walk, do you see what I mean, she is coming our way, oh how my heart beats, I don't even think I could talk, how do you feel. say, ba, ba, ba. but to greet a girl like that, ba, ba, ba. brightens up my day, my day. Ekonomi Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Ferin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak Açık Radyo program destekçisi olun